kimmeyen yazan aatti özden yöneten aykut sözeri efekt Metin marcun Teknik yapım Ali Can Deniz Oyunda rol alan sanatçılar Necdet Mehmet Gökçer Banu Ümit Sergen Sibel Hülya Gülşen Gönül Olcay Poyraz Turgut Toprak Sergen Hüseyin Selçuk Özdoğan Zehra Refika Özbayer, Selami, Münir Caner, Garson Ensar Kılıç Bakarım Sibel okuldan döndü herhalde Sibel mi geldi Hayır postacıymış Banu Mektup var ah, Mektup mu kimden Bilmiyorum yazıyı tanıyamadım Açınca anlayacağız Mektubun altında Gönül Hanım'ın imzası var Hani şu eski iş ortağım Hasan'ın karısı ah, Sahi mi Çoktandır haber alamıyorduk Dur bakalım neler yazmış Sevgili Banu, sevgili Necdet Mektubuma kötü bir haberle başlıyorum Hasan'ı 8 ay önce kaybettik Bunu yazmakta epey geciktim ama içine düştüğüm bunalımdan kurtulmam Kendime gelmem çok zaman aldı Beni hoş görün Demek Hasan bey ölmüş Hiç haberimiz olmadı Ne dürüst ne iyi bir adamdı Hasan Liseyi beraber bitirdik Hayata beraber atıldık Sonra birden aklıma esti işte İstanbul'a gelip Kendi başıma ticaret yapmak istedim Adamcağız sana günlerce yalvarmıştı Antalya'dan gitme ayrılma şu ortaklıktan diye Birlikte geçinip gidiyordunuz pekala Öyle ama bazen de insan alışılmış düzenin dışına çıkmak istiyor Banu Kendi kendine bir şeyler yapmak istiyor Yaptın da iyi mi oldu sanki? Neyse dur şu mektubu bitirelim Şimdi yine Antalya'daki çiftlik evinde oturuyoruz Oğlum Turgut'la beraber Biraz toparlanır toparlanmaz eski dostları arayıp Onlara haber vermek istedim Hasan'ın ani ölümü ana oğul ikimizi de çok sarstı. Ama Turgut koskoca delikanlı oldu. Artık benim yanımda çok az kalıyor. Benimle dertleşmiyor. Dışarılarda avutuyor kendine. Arkadaşları var. Kendine göre elinici yerler var. Ama ben o kadar yalnızım ki tahmin edemezsiniz. Sizleri de çok özledim. Şöyle bir çıkıp gelseniz ev şenlenir. Eski günlerden söz ederiz. En kısa zamanda bekliyorum. Hepinize Antalya'dan selamlar, gönül. Oh. Kadıncağız yalnızlıktan bunalmışa benzer Ama nasıl kalkıp gideriz Değil mi? Sen dükkanı kapatamazsın Ben de seni bırakıp bir yere gitmem İçime sinmez bilirsin Bilmez miyim? Neyse bunu daha sonra konuşuruz Ben artık dükkana dönmeliyim Öyle tatili bitmek üzere Haklısın ayaküstü konuşulacak bir şey değil Ama benim aklıma bir şey geldi Söylemeden yapamayacağım Peki peki söyle bakalım Birkaç gün sonra Sibel'in okulu sömestr tatiline girecek. Hiç değilse onu göndersek, ha? Gönül Hanım nasıl sevinir? Olabilir tabii. Akşam Sibel'e de anlatırız. İstiyorsa göndeririz, gitsin. Sofradan erken kalksam olur mu Hemen dersin başına oturmam gerek Tabi kızım tabi Yarınki sınavın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz Ha Bir dakika Sibel Az önce anlattığım meseleye kesin bir cevap vermedin Ne düşünüyorsun Antalya'ya gidecek misin Gönül hanıma bir an önce cevap vermeliyiz Hazır baş sağlığı telgrafı çekmişken Ah Keşke evde telefon olsaydı Evet ne diyorsun kızım Gitmek ister misin Şey Baba gitmek isterim de yani hep birlikte gitsek daha iyi olurdu Yabancı bir yere tek başıma Aa, gitmek Yabancı yer ne demek kızım Onlar bizim en eski dostlarımız <gülüyor> Unuttun mu Eskiden bitişik evlerde otururduk Sen de Turgut'la oynamak için Onların evinden hiç çıkmazdın Ya <gülüyor> unutmadım ama ne bileyim çekiniyorum işte Ben onları görmeyeli neredeyse beş yıl oluyor Kaç yıl olursa olsun Hem sen demiyor muydun Sömestri tatilinde bir yere gitsek diye Gönül hanım seni kendi kızı gibi sever Bunda çekinilecek bir şey yok ki. Hem şu arada hep birlikte gitmemize de imkan yok. <Gülüyor> Peki gidiyorum öyleyse. Yarın son sınava gireceğim. Bir iki gün sonra da yola çıkarım <Gülüyor> Güzel. Yarın sabah bir telgraf çeker. Hem baş sağlığı dilerim, hem de seni göndereceğimizi bildiririm. Tanımazdım Ama sen kapının dışından sesimi nasıl tanıdın da Adımla seslendin Beni son gördüğünde 8-9 yaşlarında Vardın ancak <gülüyor> Öyle ama çocukluğumda bana her gün masal anlatan Zehra teyzenin o tatlı sesi Kulaklarımdan hiç silinmedi <gülüyor> Ah yavrum Gönül teyze evde mi? Tabi evde Sabahtan beri seni bekliyor kadıncağız Hadi gel Gönül hanım Gönül hanım Gözünüz aydın Sibel geldi Sibel mi geldi Sibel hoş geldin kızım <Gülüyor> Merhaba Gönül teyze Gel bakayım Görmeyelim ne güzel bir genç kız olmuşsun böyle <Gülüyor> Teşekkür ederim Siz yine yakında görmüş sayılırsınız Gönül hanım 5 yıl önce rahmetli Hasan bey ile İstanbul'a gitmiştiniz ya. E ya ben ne diyeyim Parmak kadar çocuktu İstanbul'a göç ettiklerinde Şimdi koca kız olmuş ama emektar Zehra teyzesini de unutmamış Hiç unutur mu Zehra Hanım O bizim de kızımız sayılır ee, Anlat bakalım Sibel Annen baban nasıllar İyiler selamları var size ee, Tekrar sağlığı dilediler Sağ olsunlar kızım Hayat böyle işte ne yaparsın Doğru söyledin hanımcığım İnsanoğlu bugün var yarın yok Babam haberi alınca o kadar üzüldü ki... ...bunca yıl işlerden başını kaldıramayıp... ...Hasan amcayla sık sık görüşemediğine çok yazıklandı. Hasan da hep aynı şeyi söylerdi. İkimiz de bir tutturmuşuz iş güç diye... ...birbirimizin yüzünü gördüğümüz yok derdi. Pişmanlık da bir yarar sağlamıyor artık. Haklısın kızım. Ee, biliyorum yorgunsun, dinlenmek istersin ama... ...önce sana azıcık sistem edeceğim Sibel. Baban telegrafında bugün geleceğini bildirmiş... Ama saat kaçta geleceğin Nerede ineceğin belli değil Oysa yabancı bir kente geliyorsun Seni karşılamak isterdim En azından Turgut'u gönderirdim <gülüyor> Babam da bu zahmetlere katlanmayasınız Diye telgrafta bunları yazmadı Otobüsten iner inmez bir taksiye binersin. Gönül Hanımların adresi kolay bulunur dedi. E gerçekten de öyle oldu Alacağı olsun Necdet Bey'in Neyse artık yormayayım seni Zehra Hanım Sibel'i kalacağı odaya götürüver Olur hanımcım Hadi gel kızım bir kat yukarı çıkacağız Oh ne rahat bir yatak Burada saatlerce uyuyabilirim <gülüyor> İstediğin kadar uyu yavrum Senin için kaç gün önceden söküp kabarttım bu yatağı Yastığında kuştu. <gülüyor> Eline sağlık Zehra teyzecim. Ah dur hele dur. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Ay Allah nereye koymuştum? İşte buldum. Şimdi şu fotoğrafa bak bakalım. Ah kimin fotoğrafı bu? Ağacın tepesindeki çocuklar da kim? E, kim olacak? Biri sen, diğeri de tür. <gülüyor> Nasıl da korkmadan tırmanmışız ağacın en yüksek yerine. Ah o zavallı du tacının dili olsa da sizden neler çektiğini anlasa. Daha olgunlaşmamış dutları koparmak için Dallarını kırar yapraklarını yolardınız ardınız <gülüyor> Hatırlıyorum Bu kadar kuş yumurtasını nereden buldun Turgut? Yuvaların yerlerini bilirim ben Al işte hepsini sana veriyorum Olmaz istemem Bu yumurtaları aldığın yere koy Anneleri yuvaya dönünce arar onları Peki koyarım Sonra da seninle şu karşıdaki mağaraya gideriz Mağaraya mı? Evet benim o mağara İçeri benden başka kimse girmiyor. Ama içerisi karanlık öyle demiştin. Olsun karanlık ama korkma ben varım yanında. Hadi sen in ağaçtan ben de şu yumurtaları koy. İşte Turgut da geldi ha? Ne dedin Zehra teyze Turgut geldi dedim Ondan başka arabayı deli gibi süren biri var mı burada Demek çok hızlı araba kullanıyor Ah ah hiç sorma kızım Gönül hanım bu huyuna çok kızıyor Ama başa çıkamıyor Aslında onda da suç var ya Neyse Yıllardır ekmeğini yediğim bir ailenin Dedikodusunu yapmak bana düşmez Ben artık gideyim yavrum sen de dinlenince aşağı inersin olmaz mı? <gülüyor> Olur fazla gecikmem zaten Biraz dinlenir inerim Ne dersin anne? Bundan sonra evdeki hayat baya zevkli olacağı benziyor değil mi? Sibel'in varlığı daha ilk günden yüzündeki ifadeyi değiştirmiş Gülümsüyorsun Gülümsememin devam etmesini istiyorsan Kızcağızın yanında biraz efendice davran Şu laubariliğini görürse ne der Allah bilir O yabancı mı canım çocukluk arkadaşıyız Ne olursa olsun ona bir saygısızlık yapmanı istemiyorum İyi akşamlar Gel yavrum Birazcık dinlenebildin mi bari Sağ olun gönül teyze dinlendim Merhaba Sibel Evimize hoş geldin. Hoş bulduk Turgut. Ah, ne kadar değişmişsin. Seni başka yerde görsem tanıyamazdım. Ben de öylesi Bel. E, kaç yıl geçti aradan? Biz İstanbul'a gelirken Turgut'u Zehra Hanım'la burada bırakmıştık. O zaman da görüşemediğinize göre en azından 11-12 yıl olmuş karşılaşmayalı. Oh. Çaylarınızı getirdim efendim. Buyurun. Eline sağlık Zehra Hanım. Akşama bir yemekler hazırladım ki Ağzınıza layık Sibel beni unutmamış ama Bakalım yemeklerimin tadını da hatırlar mı <gülüyor> Pek hatırlamıyorum ama bunda suçum yok Çocukken ne kadar iştahsız olduğumu Sizler de bilirsiniz sanırım Bilmez olur muyuz Annen hep yakınırdı bundan ha, Hazır söz yemekten açılmışken Söylemek istediğim bir şey var Bu akşam yemeğe bir arkadaşımı çağırdım Ayşe'yi mi İyi bildin anne Hem de bana sormadan e, Sorsaydım olmaz diyeceğini biliyordum Elbette derim o kızdan hoşlanmadığımı biliyorsun Ben hep senin hoşlandığın kişilerle arkadaşlık edemem anne Daha dünkü çocuk Kimin iyi kimin kötü olduğunu benden iyi mi bilecek Bir defa ben dünkü çocuk değilim 21 yaşındayım Hem izin ver de bir kez olsun İyi kötüden kendim ayır dediğim anne Varsın sonunda yaptığım hatanın cezasını çekeyim Bu bana tecrübe kazandırır Yaşadığın olaylardan ders alacağına Annenin sözüne kulak versen olmaz mı O kızla arkadaşlık etmeni istemiyorum ne yapalım biz de yemeği dışarıda yeriz Turgut oh. Çekip gitti saygısız Ne olur kusura bakma kızım Daha ilk akşamdan böyle bir şey olsun istemezdim oh. Önemi yok Gönül teyze Oh Babası öldükten sonra hiç başa çıkamaz oldum bu çocukla Bir defa olsun sözümü dinlemiyor Oh Kardeşim çok ağrıyor Ben odama çıksam ayıp olur mu Sibel? Neden ayıp olsun? Siz rahatınıza bakın Sağ ol kızım Ben de geleyim mi Gönül Hanım? Yok yok sen burada kal Sibel'le eski günlerden söz edersiniz Tabii hanımcığım sen dinlenmene bak Gönül teyzenin işi çok zor Bunlar hep böyle mi? Eh işte Gönül Hanım eskiden de böyleydi ama Hasan Bey öleli büsbütün Turgut'un üstüne düştü Ona çocukmuş gibi davranıyor O da deliye dönüyor o zaman Evet İyi kötüden kendim ayırt etmeliyim dedi Oğlunu kırılacak bir eşya gibi Hep elinde avucunda tutmak istiyor Dizinin dibinden ayrılmasın istiyor e Bu kadarı da olmaz ki Oğlan da bunaldığında Daha bir dikleniyor anasına çekip gidiyor tabi Acaba bunu Gönül teyzeye de anlatsanız Kaç defa anlattım yavrum Kaç defa haddim olmadığını bildiğim halde dilim durmadı Söyledim hanıma ama bir yararı olmadı ki e, Daha fazla da karışamam ki Nihayet ben bu evin emektarıyım Akrabaları falan değilim ki oh, Haklısın Zehra teyze Herkes için çok zor bir durum Hem de nasıl yavrum hem de nasıl Ben gidip şu yemeğe bir bakayım yavrum Gerçi akşam yemeğinin tadı kalmadı ya neyse Ben de mutfağa geleyim Hem konuşuruz hem de sana yardım ederim Yemekler hazır sayılır Sibel Hadi sen önlüğünü çıkar yavrum Daha fazla yorma kendini <gülüyor> Aa, Bunda yorulacak ne var Zehra teyze Ben yemek yapmayı severim <gülüyor> e, Öyleyse ocağın başından ayrılma ben de gidip Gönül Hanım'a sorayım bakalım Sofrayı hazırlamamı ister mi? Tamam gözün arkada kalmasın Gönül Hanım İçeri gel Zehra Hanım Sizi rahatsız ettim ya Sofrayı hazırlayayım mı yoksa daha bekleyecek miyiz diye sormaya geldim Nasıl istiyorsan öyle yap Ben yemek yiyecek halde diyelim Aman hanımcığım neyin var? Bilmiyorum öyle fena ki kendime ölecekmiş gibi hissediyorum. Aman Allah korusun gönül hanım. Ölecek neyim varmış senin? Azıcık oğlana sinirlendin diye. Ay yok canım önemli bir şey değildir. Kısa da ayıp oldu ama. Oh. Sen doktora telefon etti hemen gelsin Zehra hanım. Oh ona ihtiyacım var. Doktora mı? Ha. Ay olur olur. Şimdi ederim sen tasalanma. Zehra teyze Turgut geldi sanırım ben aşağı inip bakayım İyi olur kızım Söyle de annesine azıcık yumuşak davransın Doktor sinirlenmesin dedim Üzülme ben her şeyi anlatırım Geliyorum Merhaba Sibel Fazla gecikmedim ya Yok canım saat daha on geliyor. geliyor ee, Kapıyı neden sen açtın Zehranım uyuyor mu yoksa Hayır uyumuyor, annenin yanında. Sen gittikten sonra annen hastalandı, doktor çağırdık Ya yetmişsiniz, zaferin size. Ama Turgut Annemin hasta... üç günde bir tekrarlayan hastalıklarına alıştım artık. Onun hastalığına hiçbir doktor çare bulamaz ki zaten. Yani hastalığı çok mu ciddi? Aha, çok ciddi tabii. Bana söz geçiremediği zamanlar Sinirleni veriyor Hastalanmayı bir tehdit aracı olarak kullanıyor Onu korkutur da her istediğimi yaptırabilir miyim diye Ama ben de yanındaydım Gerçekten ne kadar kötü olduğunu gözlerimle gördüm Bana bak kızım Sen bu eve geleli daha 24 saat olmadı Annemin huyunu suyunu benden iyi mi bileceksin Hiçbir hastalığı yok onun Bana inanmıyorsan git doktora sor O bile artık bizim eve gelmekten bıktı ...her gelişinde hafif bir sakinleştirici... ...verip gidiyor... Ne diyeceğimi bilmiyorum... Aman işin mi yok da kendini boş yere üzüyorsun Sibel... ...git uyumana bak... ...yarın sabah annemin hiçbir şeyi kalmaz... ...tabii benimle yeniden kavga edinceye dek... Dilerim bir şey yoktur... <gülüyor> ha, dur bakayım... ...ne güzel saçlarım var senin öyle... ...sonra... Gözlerinde menekşe rengiymiş he? Yapma Turgut Çek hmm, ellerini saçımdan Neden hoşuna gitmiyor mu yoksa Hayır gitmiyor üstelik sen adam akıllı sarhoşsun <gülüyor> Bir an önce odana gidip yatsan iyi edersin Baş üstüne küçük hanım Gidiyorum Gidiyorum Yardım edeyim mi İstemez düşe kalka kendim giderim ...sabah kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sağ ol kızım daha iyiyim... ...ya sen nasılsın? Geceyi rahat geçirdin mi? <gülüyor> Tabii sabaha kadar deliksiz uyudum... ...zaten yerim yadırgama huyum yoktur... Sibel... ...sana bir şey sormak istiyorum... ...gerçi bu evde olup biten her şeyden haberdar olmak zorunda değilsin... ...ama... ...dün gece Turgut eve çok geç mi döndü... ...bunu öğrenmek istiyorum... ...Turgut mu? Yok canım fazla geç sayılmaz... Yani saati tam olarak bilmiyorum ama Tamam kızım anlatım. Benden gizlemeye çalışıyorsun Aramız bozulmasın diye çabalıyorsun ama boşuna Gece yarısı ani bir fren sesi duymuştum Eminim o anda saat 12'den aşağı değildi Zaten daha erken döndüğünü ne zaman gördüm ki Ne olur kendinizi bu kadar üzmeyin Zamanla her şey düzelir belki Gönül Hanım Hüseyin geldi. İçeri gelebilir mi? Tabi hanım hemen gelsin. Gel içeri Hüseyin, hanım seni bekliyor. Günaydın Gönül teyze. Hoş geldiniz Hüseyin. Ne zaman döndünse? Az önce geldim. Dün geceyi yolda geçirdim. Sizleri tanıştırayım. Hüseyin benim yeğenimdir. Ölen ablamın oğlu. Bak Hüseyin, bu cici kız da eski iş ortağımız Necdet Beylerin kızı. Sınavsız tatilini geçirmek için bize geldi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hüseyin bizim çiftlik işlerini idare ediyor Sağ olsun ona çok şey borçluyuz Ama bir konuda hiç sözümü dinlemiyor Babasını yıllar önce kaybetti Yani şimdi ailesi sadece bizleriz Ama kentte yalnız başına yaşamayı tercih ediyor Burada bizimle oturmaya razı edemiyorum onu Aman teyze Peki peki sustum Ee anlat bakalım Ankara'da işlerini halledebildin mi? Evet hallettim sayılır Asıl siz anlatın bakalım Ben gittikten sonra Turgut sizi çok üzdüm Zehra Hanım biraz rahatsız olduğunuzu söyledi de ah, Hiç sorma oğlum Turgut beni ne zaman üzmez ki Onu fazla şımartıyorsunuz teyze Eline parayı veriyorsunuz Gidip dilediği gibi yaşıyor Sorumluluk diye bir şey bilmiyor Ne yapayım Hüseyin vermesem de içim rahat etmiyor Bilirsin çiftliğin yönetiminde Ona senin kadar güvenmiyorum Başka bir işe de yaramıyor ki Eli para görsün Ne rahat bir insan Cebi para dolu Karışan yok eden yok Karışmaz olur muyum? Yola getirmek için her gün uğraşıyorum ama söz anlamıyorum Biliyorum uğraşıyorsunuz ama yetmiyor işte Onu yola getirmek için biraz baskı yapmalısınız İş para vermeyin. Yararı olur mu dersin? Ne de olsa daha elime bakan bir çocuk Kendiniz bilirsiniz benden söylemesi Neyse ben artık gideyim işlerim var Merhaba Sibel ne okuyorsun Sen miydin Turgut Korkuttum mu seni Okuduğun dergiye bu kadar daldığını bilmiyordum özür dilerim Önemi yok Şey Sibel ben aslında başka bir şey için de özür dilemek istiyorum Dün gece olanlar için Eve döndüğümde lavabo halilik ettim Neler söylediğimi tam olarak hatırlayamıyorum Ama terbiyesizlik ettiğimden eminim Boşver ben unuttum bile her şeyi Teşekkür ederim Sibel Sen çok olgun bir kızsın Annenin yanına gittin mi Evet gittim Her zaman bir kırgınlığın ardından gidip Gönlünü aldım mağaramız düzelirdi Ama bu defa daha mı çok kızmış Nedir hiç yüzüme bakmadı dahası, dahası Bundan sonra bana tek kuruş vermeyeceğini söyledi Oysa ben para istemek için gitmedim ki odasına Turgut Aslında bana söz düşmez Yani evinizde sadece bir konuğum Ama dikkatimi çeken bir şey var Neden çiftlik işleriyle Sen değil de Hüseyin ilgileniyor Burası size ait olduğuna göre <gülüyor> Bunu gitti anneme sor Elini bile sürdürmez işleri Kısacası bana güvenmiyor e, Peki güvenini kazanmak için bir şeyler yapamaz mısın? Ne yapmamı istiyorsun? Bilmiyorum ama bunun bir yolu vardır elbet En azından bir işe girip çalışabilirsin öyle değil mi? <gülüyor> bir defa ok çıkmış işi havailiye dökmüşüm Artık kolay kolay değişemem Belki okulu yarım bırakmasaydım her şey daha farklı olabilirdi. Hangi okulu? Üniversiteyi. Tabii sen bilmeyebilirsin bunu. Matematik bölümünde öğrenciydim ben. Hayır bilmiyordum. Ama seçtiğim bölüm beni şaşırtmadı. Çocukluğunda da en çok matematiği severdin. Matematik öğretmeni olacağım derdini Derdim ama olamadım işte. Belki inanmayacaksın. Bunda da annemin suçu var. Hadi canım, annenin bu meseleyle ne ilgisi olabilir ki? Öyle demesi bel. Üniversiteye başlamış koskoca delikanlıya hala çocukmuş gibi davranırsan sonu ne olur? Tatil günlerinde bile arkadaşlarımla kıra ya da bir eğlenceye gitmeme izin vermezdi. Kırda üşütür, hastalanırmışım. Eğlencede içkiye alışırmışım. Ve da bir sürü anlamsız korkular işte. Peki sonra ne oldu? Okulu nasıl bıraktın? Arkadaşlarımda annemin arasında bocalayıp duruyordum. Onlarla biraz eğlendiğim zaman günlerce benle konuşmazdı Evin tadı tuzu kalmazdı Böylece uzun zaman onun isteğine göre yaşadım Sabah okula, akşam okuldan doğru eve Tıpkı küçük bir çocuk gibi <gülüyor> O kadar bile değil, çocukların oyun hakkı vardır hiç değilse Tabii bir süre sonra baskısı canıma tak etti Gizlice gitmeyi denedim Annen bunu öğrenince ne yaptı? Kıyameti kopardı tabi ama iş işten geçmişti artık O kızdıkça ben inadına başımı alıp gidiyordum Böylece gece hayatına alıştım Derslerden uzaklaştım Ve sonuçta okul elden gitti tabi Ama anlamadığım bir şey var Annenin davranışlarına baban karşı çıkmıyor muydu? Babam öldüğü güne kadar zamanının çoğunu işlerine ayırırdı Evde o kadar az kalırdı ki Ancak yorgunluktan hiçbir şeyin farkına varamayacak bir haldeyken bizimle olurdu Zaten biz de onu rahat ettirmek için... bazı meselelerin tartışmasını yanında yapmazdık. Anlıyorum. Üstelik anneme de güvenirdi. Aramızdaki anlaşmazlığı duysa da ona hak verirdi sanırım. Babanın ölümünden sonra da sana iyice bağlanmış demek. Yanından ayrılmanı hiç istemiyor. Orası öyle. Fakat aklımın almadığı bir şey daha var Sibel. Hem sorumsuzluğundan yakınıyor, ...hem de hiçbir işe elimi sürdürmüyor. Oysa bana fırsat tanımadan yanlış bir şey yapıp yapmayacağımı nereden bilir? E sen de kendini başka türlü kanıtlayabilirsin Dediğim gibi bir işe... İşe girsem de sonuç değişmez biliyorum Bir defa paraya aşırı düşkün olduğumu sanıyor Bu düşüncesi değişmedikçe ne yapsam bana güvenmesini sağlayamam Sibel Aslında ikiniz de iyi niyetlisiniz Ama birbirinizi yanlış anlıyorsunuz Yine de bir iş bulmakla bu sorunun çözümleneceğine inanıyorum ben Hem annenden para almamış olursun Hem de bir şeyler yapabileceğini gösterirsin İyi ama ben çalışmayı becerebilir miyim dersin? Bugüne kadar hiç düzenli bir hayatım olmadı ki Denemekle ne kaybedersin? Girin Rahatsız etmiyorum ya <gülüyor> O nasıl söz Turgut Gel bakalım gel hoş geldin gel Hoş bulduk efendim Bu yakınlarda bir arkadaşımın dükkanı var Ona uğramıştım dönüşte sizi de bir ziyaret etmek i̇yi, istedim İyi ettin iyi ettin Geç bakalım geç otur şöyle <gülüyor> Teşekkür ederim Eee <gülüyor> anlat bakalım Çiftlikte ne var ne yok Annen nasıl Annem iyi efendim çiftlikte bildiğiniz gibi işte <gülüyor> Ya sen ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Hala bir işe girmedin mi Şey Selami amca gireceğim tabi Gireceğim de Ha, <gülüyor> Gireceksin de gezip tozmaktan Daha hevesini alamadın değil mi <gülüyor> Bak oğlum Bu hevesin sonu gelmez Yıllardır gezdin Eğlendin artık hayatı biraz Ciddiye almalısın Çalışmalısın <gülüyor> Son günlerde herkes aynı şeyi söylüyor nedense ha, Benden önce kim söylemiş bilmem ama Doğru söylemiş <gülüyor> İyi ama ben istesem bile iş bulmam o kadar kolay mı Canım sen hele bir iste Elbet bizim de sana Göstereceğimiz bir yol bulunur <gülüyor> Ya Teşekkür ederim Sizin sözünüze her zaman güvenmişimdir zaten Ne derseniz yaparım hem babamın eski arkadaşlarından birisiniz... ...hem de yıllardır bizim çiftliğin hukuki işlerini yürütüyorsunuz. Çiftliğin hukuki işlerimi? Tabi. Tabii. Senin son durumdan haberin yok mu? Son durum mu? Benim hiçbir şeyden haberim yok Selami amca. Neler oldu? Ben artık sizin avukatınız değilim. Neden? Hüseyin öyle istedi. Baban öldüğünde annen ona vekaletname vermişti. Onun da ilk işi aramızdaki anlaşmayı bozmak oldu Şimdi başka bir avukatla çalışıyor yeah. Bunu bilmiyordum Vekalet meselesinden de haberim yoktu e, Neyse canım bunun önemi yok Her meslektaşım aynı işi yürütür e, Fakat Hüseyin bana neden cephe aldı onu anlayamadım O kadar ısrar ettiğim halde bana hiçbir gerekçe göstermedi ne yapmak istiyor acaba? Çok merak ettim. Bırak şimdi bunları... ...sen asıl şu iş meselesine cevap ver bakalım. Çalışmak istiyor musun... ...istemiyor musun? İstiyorum... Ama kolay kolay bulabileceğimi sanmıyorum Geçenlerde avukat arkadaşlarımdan biri Yanında çalışan adamın ayrıldığını bayağı zor durumda kaldığını anlatmıştı Ay Yanlış anlama öyle pek önemli bir iş değil <gülüyor> Telefonlara cevap vereceksin Yazı işlerine bakacaksın bir işte şey Daha buna benzer işler Ama şimdilik çalış istersen Tabii. Belki ileride başka bir şey de bulabiliriz Benim iş tercihim yok zaten Söylediğiniz yerde çalışabilirim <gülüyor> Öyleyse mesele kalmadı demektir sana arkadaşımın adresini vereyim, bir an önce git konuş. E başka biri daha çabuk davranmadıysa işin hazır demektir. Teşekkür ederim, hemen giderim. Demek o avukatın yanında çalışacaksın Turgut. Evet Hüseyin. Sen de tanıyor musun onu Yok sadece adını duymuştum E ee, ne dersin anne Artık doğru bir adım atmış sayılırım öyle değil mi Öyle ama yapacağın iş önemli bir şey değil oğlum Ailemize de yakışmaz Benim için çok önemli anne Hem başlangıç için daha fazlasını beklemiyordunuz sanırım Belki ileride başka bir işe de geçebilirsin değil mi Tabii geçebilirim Sibel Hayatım boyunca hep aynı şeyi yapacak değilim ya Ne olursa olsun o işte çalışmayacaksın neden ee, şey Teyzem istemiyor da ondan Annemi bahane etme Asıl sebep bu işi Selami amcanın bulmuş olması değil mi Artık avukatlığımızı yapmasını istemediğine göre Ona karşı duyduğun nefretin bir sebebi olmalı Anlamadım Selami bey artık avukatımız değil mi Hayır değil anne Sebebini ben de bilmiyorum Hüseyin'e sor Hüseyin doğru mu bu Evet Benim niye haberim yok söylemeyi unutmuşum. Hem bana vekalet vermekle işlerinizi en iyi biçimde yöneteceğime güvendiğinizi gösterdiniz. Demek başka bir avukat tutmak çiftliğin yararına olacaktı. Tabii oğlum. Elbette öyle yapman gerekmiştir. Bizim için yaptıklarını ödeyemeyiz. Eniştem öldüğünden beri bunalımlı günler geçirdiniz. Bir de işlerden söz ederek canınızı sıkmak istemiyorum. Sağ ol oğlum. Zaten sana hesap sormak istememiştim. Kırdım sabahı. Babamın hukuki işlerini yıllarca Selami Bey yürüttü. Bilgisine güvenilir bir adamdır. Üstelik iyi bir insan. Hüseyin'in durup dururken aramızı açmasını aklım almıyor. Hiç değilse haklı bir sebep göstersin bana. Sen artık fazla ileri gidiyorsun Turgut. İşlerle ilgilenmediğin yetmezmiş gibi... ...birdenbire kalkmış bana hesap soruyorsun. Buna hakkın var mı acaba? Elbette var. Bugüne kadar her şeyi kendi bildiğin gibi yaptın. Annem bu işlerden hiç anlamaz. Bana da bir gün olsun güvenip söz hakkı vermedi... İlgilenmem için ne yapmam gerekiyordu Sen de güvenilir bir evlat gibi davranmadın Bana hiç fırsat verdin mi anne Bir şeyler yapmak istediğimde Sen çocuksun beceremezsin diye Hep kenara ittin beni Başıboş kalıp yanlış işler yaptığımda da Beni suçlayan yine sen oldun Hüseyin benden sadece 4 yaş büyük Ama bu evde sanki babammış gibi davranmasından bıktım artık Bana bak Teyzemin hatrı için susuyorum ama Hüseyin Hüseyin ne olur kesin şu kavgayı oğlum Tekrar hastalanmama istiyorsunuz herhalde Anne bu hastalık tehdidini gittikçe daha sık kullanmaya başladın öyle değil mi? Terbiyesizlik etme Teyzemin senin yüzünden kaç defa hastalandığını <gülüyor> bilmiyor musun? Tamam tamam kavgayı uzatmayalım Eğer sizleri çok rahatsız ediyorsa o işte çalışmam Ama bir şartım var Bundan sonra çiftlik işlerine birlikte bakacağız Birlikte mi? Nereden çıktı bu? E, sizler istiyordunuz bunu şimdi kendim de istiyorum İşlerin bir kısmını üstüme alacağım ee, sen çok tecrübesizsin Turgut Böyle bir şey Anne bir baltaya sap olamadığımı yüzüme her gün haykıran sen değil miydin? İzin ver de aksini kanıtlamak için bir işe girişeyim Senin tecrübe dediğin şey evde oturmakla kazanılmaz Çalışarak elde edilir Her şeyi rayına oturtmuşken Senin gibi birinin işlere alt üst etmesine göz yumamam Öyleyse bana yol göster işleri öğret Öğretmek için harcayacağım zamanda da Kendim hepsini hallederim Zaman kaybetmek para kaybına da yol açar Anne hiç değilse sen bir şey söyle Hüseyin'e Hep böyle başıboş mu gezmemi istiyorsunuz İstemem tabi ister miyim Ama Hüseyin de tamamen haksız değil Sen o kadar acevisin ki Peki anne anlaşıldı Bana bu evde söz hakkı yok Beni suçlamak kolayınıza geliyor tabi Ama artık buna tahammülüm kalmadı Evde sizin olsun çiftlikte Gidiyorum Nereye Kendime kalacak bir yer bulurum elbet Yarından itibaren de işime başlayacağım Sibel O elindeki dergi ne kızım Bir moda dergisi bakmak ister miydin? <gülüyor> Yok kızım Artık benim ile ne ilgim kaldık Giyinmek kuşanmak geçti benden Aa öyle demeyin daha gençsiniz Gönlüm genç olmadıktan sonra Neye yarar Eskiden pek meraklıydım giyimi Saçımın modelini de sık sık değiştirirdim Kısacası kendime bakardım Ama artık arzu etmiyorum Öyle şeyleri Hasan'ın ölümü benim yaşama sevincimi de yok etti Ama biraz olsun toparlanmalısınız Nasıl toparlanırım? Hasan'ın acısı yetmiyormuş gibi şu Turgut'un yaptıkları da canımı burnuma getirdi Bir yapmadığı evi terk etmekte onu da yaptı İki gün sonra bayram Geçen yıl bu zamanlar üç kişiydik Bu bayramda Hasan artık aramızda olmayacak diye üzülürken... Şimdi biz bütün aldık. Belki o zamana kadar her şey düzelir. Düzelmez kızım. Ben onun ne inatçı olduğunu bilirim. Bakın ne diyeceğim gönül teyze. Günlerdir evde sakıldınız. <gülüyor> Birlikte kente inelim ha Biraz hava alırsınız. Bilmem ki iyi gelir mi dersin? Tabii gelir. Hadi bir an önce gidelim. Elbise size çok yakıştı gönül teyze. Siz de beğendiniz değil mi? Beğendim ya. İyi gelmişiz çarşıya. Evde sıkıntıdan patlamak üzereydim. Sayende güzel birkaç saat geçirdim. <gülüyor> ben size dememiş miydim? Ee, yalnız artık eve dönsek iyi olur. Epey yoruldum. Şey acaba siz dönseniz de ben biraz daha dolaşıp alışveriş yapsam? İzin verir misin? Tabi yavrum. Dilediğin gibi gez. Ama fazla gecikme olmaz mı? Merak etmeyin gecikme. Alo. Turgut, sen misin? Sibel Arayacağını hiç tahmin etmemiştim <gülüyor> Telefonunu nereden bulduğumu da tahmin edemezsin Söylesene Yanında çalışacağın avukatın adını aklımda tuttum Evdeki telefon rehberinden numarayı kolayca buldum Ama evden araman mümkün değil biliyorsun Bugün annemle çarşıya inince bir fırsatını bulup seni aradım Yani şimdi şehirde misin? Evet bir telefon kulübesinden aradım seni Şu kulübenin yerini söyle 10 dakika sonra öyle tatili başlıyor Hemen gelirim o deli kıskın Emriniz efendim iki çay lütfen Peki efendim E ee, Anlat bakalım Sibel Ben ayrıldıktan sonra çiftlikte neler oldu Hiç her şey eskisi gibi Annem nasıl İyi sayılır ama seni çok özlüyor Turgut Bugün oyalansın diye zorla evden çıkarıp Çarşıya getirdim bayağı açıldı Ne yapalım Kendi böyle istedi Bir defa olsun iyi niyetli olduğuma inanmadı seni hep benden üstün gördü Eee sen nasılsın neler yapıyorsun Eee işte işimden memnunum az azama idare ediyorum Bir de oda kiraladım Kısacası hiç tanımadığım bir hayatla savaşıp duruyorum Ama mutluyum Önemli olan da bu Şey Turgut senden bir şey istesem yapar mısın? İste bakalım Az önce de söyledim ya Gönül teyze seni çok özlüyor Hele bayramda yokluğun onu daha da üzecek Bak biliyorum Senin için kolay değil ama yine de çıkıp gelsen Kapısını çarpıp çıktığım evden Bu defada kovularak mı ayrılmamı istiyorsun Süper? Eve nasıl dönerim ben? Kovulmayı da nereden çıkardın Turgut Annen seni o kadar özledi ki Dönüşün onu kim bilir nasıl mutlu eder <gülüyor> Yalnız annem mi Ne demek istiyorsun Yani dönüşüm seni de sevindirir mi demek istiyorum Şey sevinirim tabi Sizi bir arada görünce Bırak bunları Sibel bırak Ne demek istediğimi sen de anladın Çaylarınız efendim Teşekkürler Ben de sevinirim Söyledim işte Hadi söz ver gelecek misin sen istersin de gelmez miyim Teşekkür ederim Hayır asıl teşekkür etmesi gereken benim Şu bende yarattığın değişikliğe bak Serserilikten kurtuldum Düzenli bir hayatım var Sen aslında serseri değildin ki Sadece öyleymiş gibi davranıyordun Ah ben artık gideyim Turgut Annene fazla gecikmem diye söz verdim Bayramda evde olacağımı şimdilik anneme söyleme olmaz mı Sürpriz yapmak istiyorum Olur söyleme. <Gülüyor> Bu olay Kolay kolay Taşınmayan Dolu diskin Duygulardan Yalanlardan Dolanlardan Daha güçlü bir Eline sağlık Zehra Hanım Yemekler nefis olmuş Afiyet olsun Gönül Hanım Zehra Teyze ben tatlıdan biraz daha istiyorum Tabi Turgut ver tabağını yavrum Sibel sen de ister misin yavrum? Ah, sağ ol Zehra teyzeciğim Artık bir lokma bile yiyemeyeceğim Keşke Hüseyin de burada olsaydı Ailece hep bir arada olurduk Doğru söyledin hanımcığım Ne vardı bayram üstü şu Ankara işini çıkartacak bilmem ki Canım böyle olacağını nereden bilsin İki üç günde işi bitmeyince bayrama kadar orada kaldı Sonunda da dönüş için bilet bulamamış Anne İzin verirsen yemekten sonra Sibel'i otomobille biraz gezdirmek istiyorum Tabii oğlum siz gençsiniz gidin eğlenin Kusura bakmazsınız değil mi gönül teyze <gülüyor> Ne demek kızım bunlar tatilinin son günleri Git eğlenmene bak bir daha bu fırsat eline geçmez Demek iki gün sonra Sibel de bizleri bırakıp İstanbul'a dönüyor Sizlerden ayrılmak beni de çok üzecek ama fakültede dersler başlıyor e, Sen de yaz tatilinde gelirsin yazın pek güzel olur buralar <gülüyor> Gelmeyi çok isterim Hadi Sibel, gidelim artık. Gördün mü? Haksız değilmiş. Annen seni ne kadar iyi karşıladı değil mi? Haklısın. Anladığım kadarıyla artık işime de karşı değil. Hatta açıkça belli etmese bile hayatımı düzene soktuğuma seviniyorum Eve dönmeni de istiyorum Evet Dönecek misin? Kesin kararımı vermedim ama dönerim belki Aranızda bir tartışma sebebi kalmadı demektir Tabii Hüseyin yeniden aramızı açmadıkça Anlamıyorum Sibel onunla kardeş gibi büyüdük en yakın akrabam Ama son zamanlarda bana adeta düşman kesildi Yok canım o kadar da değil İnan bana doğru söylüyorum Çiftlik işlerine yardım etmek istediğimde Beni uzaklaştırmak için nasıl çırpınıyordu Sen de gördün Evet ama Sibel geçen gün onu çalıştığım binada gördüm Ne arıyordu bilmem Canım belki de bir işi vardı Evet işi de olabilir tabi Bilmiyorum Sibel Bazen aklıma çok kötü şeyler geliyor Nasıl şeyler Boşver tatilinin son günlerini bu tatsız konularla mı geçireceksin Şöyle güzel bir tur atalım Şehrin çevresinde Nasıl istersen Sibel Acaba burada birkaç gün fazladan kalamaz mısın? Yani derslere ilk birkaç gün gitmesen diyorum Neden istiyorsun bunu? Şey e, Neden mi? Bunu sormam beni şaşırttı Sanmıştım ki sen de az çok anlıyorsun Neyi anlıyorum? Anlaşıldı Mutlaka benim söylememi istiyorsun Seni hala çocukluğumuzdaki kadar sevdiğimin farkında değil misin? Böyle şeyler söyleme Turgut Neden söylemeyecekmişim? Yani birbirimizi yeterince tanıyor muyuz bakalım Belki de yanılmış olabilirsin <gülüyor> Seni çocukluğundan beri tanıyorum Üstelik günlerdir de bir aradayız Dahası var mı Sibel Evet ama biraz düşünmeye ihtiyacımız olabilir diye. İstanbul'a gidişim bir bakıma iyi oldu Aradan geçen zaman Duygularımızın gerçek olup olmadığını gösterir Benim sevgim gelip geçici bir heves değil İnan bugüne kadar pek çok kızla arkadaşlığım oldu Ama sen onların hiçbirine benzemiyorsun o kadar farklısın ki Teşekkür ederim Ben de tıpkı çocukluğumda tanıdığım Güvendiğim Turgut'u görüyorum karşımda Ama ne olur acele etmeyelim Duygularımızı tartmak için biraz zaman geçsin Pekala Dediğin gibi olsun Ama o zamanı fazla uzatmayacağım bilmiş ol Demek seni göndermekle iyi etmişiz Sibel Hem güzel bir tatil geçirmişsin Hem de Gönül Hanım'la Turgut'a baya yardımın dokunmuş Turgut'u çalışmaya heveslendirdiğin iyi olmuş Başıboş gezmenin sonu yok Bunu kendisi de anladı baba Nasıl olsa Hüseyin çiftlikte çalışmasına izin vermiyor En güzeli dışarıda iş bulmasıydı Bu işe akıl erdiremedim Hüseyin onu neden saf dışı etmeye çalışıyor ki? Turgut bir şeylerden kuşkulandığını söyledi ama... ...ne demek istediğini tam olarak açıklamadı. Hüseyin hakkında bazı sorular var kafasında. Durun bakalım, zaman ne gösterecek? Nihayet döndün oğlum Sabahtan beri telefonda çalıştığın yerden seni arıyoruz Ama hep yok dediler Yoktum Zehra teyze Akşama kadar bir sürü işin peşinde oradan oraya koşup durdum Ne oldu Annem mi hasta Hasta değil ama hali pek kötü Hemen yanına git sana anlatacakları var Anne Ne oldu anne Oğlum başımıza neler geldi bir bilsen Anlatsana Sabah Hüseyin'i tutuklamışlar Ne tutuklamışlar mı Neden suçu neymiş Birine karşılıksız çek vermiş Anlamadım Yani nasıl karşılıksız çek verir Anlamazsın tabi Kırtlağımıza kadar borca girmişiz de haberimiz yokmuş Ya Benden vekalet aldığından beri işleri birbirine katmış Beni de palavralarla kandırıyormuş Bir şeylerden kuşkulanıyordum ama Doğrusu bu kadarından da değil Meğer gece hayatına kumara alışmış İşleri halletmek için çıktığı yolculuklar da hep yalanmış Buralarda herkes birbirini tanır neler yaptığı kulağımıza gelir diye gidip başka yerlerde gününü gün ediyormuş ee... Çiftliğin geliri tükenince yeni yalanlar atıyormuş Beni işlerinden uzak tutmak istemesinin sebebi buymuş demek Hatta Selami beyi avukatlıktan uzaklaştırmasının da başka bir açıklaması olamaz onun gibi eski bir aile dostunun Yaptıklarına göz yummayacağını Bize haber vereceğini anlamıştı tabi Haklısın oğlum Kendi kafasına göre birini buldu demek Ama anlayamadığım bir şey var anne Benim işe girmeme neden karşı çıktı Yeni avukatımızın adını sormayı akıl etseydik Sebebini öğrenirdik Bugün Hüseyin tutuklanınca Adam beni aradı adını öğrendim ee? Tabii yazahanesinin yerini de Meğer o da senin çalıştığın iş hanındaymış Ya şimdi anlaşılıyor İki meslektaş arasında bazı sırlar gizli kalmaz diye korkuyordu demek İşin en kötüsü çiftlik ipotekliymiş oğlum Ne? En kısa zamanda borçlara karşılık satılacakmış Ne? ne? Borç ne kadarmış onu öğrenebildin mi? Avukat telefonda bir şeyler söyledi ama benim böyle işlere pek aklım ermez oğlum Çiftlik satılırsa paranın yarıdan çoğu borcu kapatırmış Öyle bir şeyler dedi Kalan parada bir işe yaramaz ki Namussuz herif Zaten varımız yoğumuz bu çiftlikte Babanın şehirdeki kumaş mağazasının ölümünden sonra ortağı devrettik Çiftlikte öyle geniş bir arazi değil ki Şimdi ne yapacağız Turgut Başka malımız mülkümüzde yok Dur bakalım anne dur Elbet bir çıkar yol bulunur <Gülüyor> Sen üzme kendini. Üzme demesi kolay. Ucunda ölüm yok ya anne. Varsın çiftlik satılsın. Borçlardan artakalan parayla kendimize yeni bir hayat kurarız. Yeter ki güven bana. Şimdiye kadar güvenmemekle ne büyük hata etmişim. <gülüyor> Sana hiç fırsat vermedim. Hiç. Anne anne, boş ver bunları. Hüseyin'e biraz fazla güveniyordun o kadar. Onun için böyle davrandım. Hepimiz hata edebiliriz. Ne akılsızmışım ben kendi oğlumu yeterince tanıyamamış. <gülüyor> Artık tanıyorsun ya gerisi önemli değil. Bak, bir işim var. Küçük bir de ev tutarız. Varsın paramız daha az olsun. Ha? Ripple ol, umrumda değil Turgut. Yeter ki huzurumuz bozulmasın. Ha, <gülüyor> Zehra <gülüyor> Hanım'ı da yanımıza alırız değil mi? <gülüyor> Tabii yani. yıllardır anneciğim. bizimle beraber. Şimdi nereye gider? Merak etme, merak etme. Tabii o da bizimle gelecek. Hüseyin bunu yapmasaydı... ...gelecekteki hayatımızda biri daha olabilirdi. Kim olabilirdi oğlum? Sibel. Ee, anlamıştım oğlum. Onu seviyorsun değil mi? Hem de çok anne. İstanbul'a dönmeden önce ona duygularımı açtım. Uzun uzun konuştuk. Ne dedi peki? O da seni seviyor mu? Seviyor ama aradan biraz zaman geçmesini istemişti. Duygularından emin olmak için. Haksız sayılmaz. Aklı başında her insan böyle düşünür Ama artık yeteri kadar düşünmüştür sanırım hı? O iş bitti anne Bir daha Sibel'le yüz yüze gelecek değilim Bundan sonra önümüzde zor günler var Biz her şeye katlanırız Ama onu da sıkıntılarımızı ortak edemeyiz Yanlış düşünüyorsun Seni gerçekten seviyorsa Kaybettiklerimiz yüzünden duyguları değişmez Değişmese bile ben artık onun karşısına çıkamam anne Neden durumumu anlamıyorsun Pekala anlıyorum ama sana hak veremem kim bilir kaç defa anlatmışımdır Bizde babanla evleneceğimiz sırada işini kaybetmişti Uzun zamanda yeni bir iş bulamadı ama Bizim kararımız asla değişmedi Çünkü Çünkü biz... babam bir işten ayrılırsa Bir başkasına girebilirdi Ama şimdiki durumumuz farklı anne Sibel bizleri gördüğü tanıdığı halde değil de Karnını zor doyurur bir halde görürse Haklı olarak fikrini değiştirir O senin kendi düşünce Sibel'in adına konuşma Şimdi postaneye gidip İstanbul'a telgraf çekeceğim Yakında gideceğimizi bildirim Anne sakın böyle bir şey yapma Lütfen yine eskisi gibi benim yerime kararlar verme Eskiden hatalı kararlar verdiğimi kabul ediyorum Ama bu defa ben haklıyım Turgut Otoritemi kullanmazsam oğlumun mutluluğu yıkılacak Ama anne Boşuna yorma çeneni kararımdan dönmem Birlikte İstanbul'a gideceğiz Olan biten ne varsa açıkça anlatırız Bakalım Sibel'in ailesinin tepkisi ne olacak Gönül Hanım'dan gelen mektup Sibel'i çok sevindirdi değil mi Necdet? Haklısın Banu Derslerden iyice bunu almıştı Onların gelişi güzel bir değişiklik olacak diye hoşuna gitmiştir Öyle mi dersin? Neden böyle alaylı konuşuyorsun? Eh, bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorsun da ondan Anlamadım nasıl şeyleri? Hiç fark etmedin mi Necdet? Sibel İstanbul'a döndüğünden beri ne zaman Gönül Hanım'dan söz açılsa Sözü döndürüp dolaştırıp Turgut'a getiriyor Doğrusu hiç fark etmedim bunu Peki Turgut'tan söz ederken nasıl heyecanlandığını da mı görmedin? Hayır <gülüyor> Ama ben her şeyin farkındayım Gönül Hanım telgrafında bize geleceklerini yazınca Sevincinden neredeyse havaya uçacaktı Demek Turgut da birbirlerine Hayır yanlış bir seçim yapmış sayılmaz değil mi? Turgut'un ailesini tanıyoruz iyi insanlar... E, ...Sibel'in anlattığına göre kendisi de fena çocuk sayılmaz... ...üstelik artık sorumluluğunu bilen... ...çalışıp hayatını kazanan bir delikanlı olmuş... Birbirlerini bu kadar sevdiklerine göre... Mesele yok gibi değil mi? Evet yok gibi... Neyse hele bir İstanbul'a gelsinler bakalım... ...bu işin sonu neye varacak... Neye varacağı az çok belli <gülüyor> Ama bırakalım da kararı kendileri versinler <gülüyor> Tabi tabi en güzeli bu oh, Ne iyi ettin de beni okuldan alıp bu bahçeye getirdin Turgut Temiz havaya ne kadar ihtiyacım varmış Hoşuna gideceğini tahmin etmiştim Sibel E Beni tekrar gördüğüne sevindin mi <gülüyor> Sevinmez olur muyum Dün gece bir şey söylemedin ama Ne söylememi bekliyordun annemlerin gönül teyzenin yanında Haklısın haklısın Söyleyemezdin tabi Sibel ben Diyecektim ki Bilmiyorum hala erken mi buluyorsun ama Annemle seninkiler bu işi konuşmadan önce Biz kendi aramızda bir karara varsak <gülüyor> Varalım öyleyse Ama daha önce anlatmak istediğim bir şey var Mektupta yazamadığım bir şey Hüseyin'in yaptıklarını bir anlatsam sana Kendi işlediği suçun cezasını çekecek Ama bizlere de çekecek Anne Ondan kuşkulanmakta haksız değilmişsin demek Ama zorluklarla dolu bir hayatı Senin de bizimle paylaşmanı isteyemem Yani Evlenme teklifimi artık kabul etmeyebilirsin Sana kırılmam Evlenmek mi? Böyle bir teklifi kabul edeceğimi nasıl düşünürsün Turgut? Haklısın Teklif etmem bile küstahlıktı Küstahlık değilse bile düşüncesizlik <gülüyor> Şurada okulun bitmesine bir yıl kaldı Aklıma dersten başka şeyler sokmasan olmaz mı? Demek istediğim bu muydu? Yani durumumuz... Ne varmış durumunuzda? Bunu ezile büzile anlatmana bile gücendim Turgut. Beş altı yıl önce babam da bir arkadaşının borcuna kefil olduğu için epey para kaybetmişti. Zor günler geçiriyorduk. Karnımızı zor doyurduğumuz anlar bile oldu. Ama ailece birbirimize destek olunca hepsini atlattık. Babam kendine yeniden iş kurdu. Sizinki de onun gibi bir şey Az önceki şakayla beni epey korkuttun <gülüyor> Özür dilerim tatsız bir şakaydı Ama gerçek payı da yok değil Okulun bitmesini beklersin değil? Bir şartla beklerim Okul biter bitmez evleneceğiz ha? <gülüyor> Tamam şartını kabul ediyorum Hem o zaman ben de bir iş bulurum Gelirimiz artınca kolay toparlanırız Ama bu defada sen benim yüzümü görmek için Bir iki yıl bekleyeceksin Nedenmiş o? E gündüzleri çalışıyorum Geceleri de bir odaya kapanıp derslerden başımı kaldıramayacağım Derslerden mi? Yoksa <gülüyor> okuluna mı döneceksin? Yakında bir af çıkacağını öğrendim Sibel Bu fırsatı kaçırmayıp yarım kalan okulumu tamamlayacağım Kaçırırsam ben seni bağışlamam zaten Hadi Sibel Ne duruyoruz eve gidelim <gülüyor> Haklısın Turgut gidelim Bakalım bizimkiler bu konuyu açmak cesaretini kendilerinde bulabilmişler mi? <gülüyor> Özden Ören'in radyo için yazdığı Eskimeyen adlı oyunu dinlediniz. Müzik Yöneten Aykut Sözeri. Efekt: Metin Macun. Müzik